Ceylan olsan ey ben de bir avcı Allah'ım çöllerde sazı ile sen bulunmaz dermanı yoktur ilacı Orsam yaradasam sözü ile sen dileği dileği dileği sözü ile sen Zanot later Tellerini Oldoorma's de Moirada, Palekol Santa Cla, Dun Santa Lyada, Duchur Santorma, bezilessei. Delay, delay, delay, bezilessei. Veysel der een koymam dilimden Ayrı düştüm vatanımdan, een Kuş olsan da kurtulmazdın elimden Eğer beetje een beetje een beetje een ik evet, heb radio, een sevgili değerli hakan hoş geldiniz cümbüş cemiyet ekibi Eki bizlerle beraber hoş bulduk merhaba merhaba <gülüyor> vallahi ellerinize ağzınıza sağlık ee, az evvel de söz verdiğimiz gibi ilk canlı performansındayız 16. radyo şenliğinin eee eksik olmadınız geçen sene galiba küçük bir kaytardınız diye. Evet <gülüyor> geçen sene baskı <gülüyor> doğru. Öyle <gülüyor> kötü yani, ya. Ama gönlümüz sizinleydi. <gülüyor> hiç, Aa evet o çoklarımız yok. Evet, 2017 yılından sonra 2019'un dinleyici destek yayında Cümbüş Cemaat. Onur'a da buradan selam, buradan Tabii. yollardadır. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Onur'la, Yusuf Oğl'la. Sizi de aslında yol üstünde yakaladık. Ee, onu da hemen küçük bir not olarak iliştirmek istiyorum. Ee, buradan e, düğüne gideceksiniz. Evet, düğüne gideceksiniz. <gülüyor> Eksik olmayın hakikaten bu koşturma içinde e, gelip bizlerle beraber olduğunuz için. Evet dinleyici destek özel yayını bu sırada. E, bizleri arayan dinleyicilerimize de çok teşekkürler. E, bu yayın biraz müzikli bir yayın olacak. Sevgili Cümüş Cemal'de olan yayın. Ben bir liste sunmayacağım ama e, sürekli destekte bulunan açık radyo dinleyicilere sağ olun var olun e, diyelim. Evet iki seneyi bakalım nasıl kaparız aradaki farkı. Ama biraz isterseniz ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz bir konuşalım. En son bıraktığımızda... E, Aslında benzer temaları konuşuyorduk işte güncel müzik sahnesi Beyolunda olup bitenler onları değerlendirmiştik o dönemki mekanınızda değilsiniz yani cümbüş cemaat aslında uzun süredir Beyolunda faaliyetli olan bir ekip. Ama Cümbüş Cemaatinin ötesinde de pek çok grupta, pek çok oluşumda hepinizin ayrı ayrı parmakları var. E, onu da biliyorum. E, bugünlerde de Anayit sahne açık dergide de bizim ismini çok sıklıkla e, andığımız bir yeni mekan. E, oralara yakınsınız. E, nasıl geçiyor günler? Sizden bir Halit-i Ruhiye'yi e, özetleyecek sevgili Cem Bey evet, senden. Evet, bende bir top. Peki evet. Şeyi Önce şeyi hatırlatalım, telefon numarası. Çok falan. çok iyi olur. Arisa, tamam, 0212-343-4141'i arayarak açık radyoya destek. ...olabilirsiniz. Diyorsunuz. Önce bunu belirtelim. Sonra Anahit sahaneden bahsedelim. Biz kendimize yeni bir mekan tuttuk. Evet. Ee, <gülüyor> e, mekan belledik. Bir sokak aslında. E, radyoda çok uzak olmayan yukarıda evet. hemen aynı mahallede tamam. Akansu sokaktayız. Bir yokuş kardeş. Evet. <gülüyor> Orada Ekim ayından beri bir mekanı yaşatmaya e, çalışıyoruz. İsmini Anahit koyduk. Evet. ...kısaca nedenini belirteyim. Evet. Madame Nahit'ten ona ithafen koyduk bu ismi. Madame Anahit'i Beyoğlu'nun tarihini merak edenler bilirler zaten. Çok iyi bilir ama olsun. Tabii şey Çiçek Pasajı'nın ünlü akordeon oyuncusu ve Hı, şarkıcısı evet. Madame Anahit... Ona ithafen verdik. Bir kadının ismiyle yaşasın mekanımız onun ismiyle yaşasın diye. Hı hı. Cümbüş Cemaat bu aralar sıklıkla orada sahne alıyor ama hı hı. tek Cümbüş Cemaat değil. Tabi burası bir konser salonu olarak tasarlandı. Hı hı. Ve pek çok alternatif müzisyeni Ekim'den beri misafir ediyor. Evet. Ee, Çok... Müzisyenler de değil burada yani kapılar kapıları, kapıları açık bir yer. Aynen ee, öyle. Şöyleyim yani mesela Siyah'ın son bir etkinliği diye mi orada evet. bir film gösterimi oldu Anadolu Turnesi'nin Aynen film öyle. gösterimi vesaire yani o vurgu da bence önemliydi aslında. Hatta yarın gecede. E... Yarın Pazar değil mi? Evet. evet. şey Film Festivali'nin açılış partisi. Ana İzhanede evet. olacak. Bu şey güzel bir hafta yaşıyoruz şimdi. Radyo Şenliği, film festivali başladı. İstanbul'un en tatlı zamanları. Ne güzel. Nisan, geldi Nisan ayları. <gülüyor> Gön Gönül ile ilgili bir şey vardı orada. Onu biliyorsunuz. Atladık. <gülüyor> evet, Beyol'un yeni böyle hakikaten atan, kalbi çok sıkı atan yerlerinden birisi aslında. Ana İzhanede benim de görebildiğim kadarıyla. Evet şey e, nedense böyle şey, Cumhur Cemaati'nin en çok karşılaştığı soru nerede çalıyorsunuz sorusudur. Ha, hı hı. Bu arada tekrar telefon numarasını hatırlatıyorum. Evet 0212 343 41 41'i arayarak Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz ya da AçıkRadyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz efendim. Evet istersen e, destekleri için bir zaman aralığı duyar edecek bir müzik parçası bir daha dinleyelim da. mi? Tabii, Sonradan devam ederiz tabii, tabii. sohbetimize. Zevkler. Evet açık Radyo Dinleyici Destek Kaynağı şu anda bizi arayan aradığını gördüm ve öyle olduğunu düşündüm. Dinleyicimize de çok teşekkürler. 0210 K alan koduyla 343 41 41 Cümüş Cemal buradayken de desteklerinizi bekliyoruz. Thank you. Saar, ja, me, bo, ja, den, En ik ben hier in deze zaal. al muslumusun Kokattan mı geliyonda kız sen al muslumusun Kız ben sana varacağım da söylenen al muslumusun ben sana varacağım da Açık Radyo'da 16. Radyo Şenli'nin ilk canlı performansını dinliyorsunuz. Cümbüş Cemal. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz efendim. Ne demek Güzel Güzel <gülüyor> girayçil efendim. <gülüyor> Valla e, çaldıklarınızı konuşmadık. Ne dinledik sonra? İki ilk açılış parçası Bir Aşık Veysel. Bir Aşık Veysel. Evet. evet. Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı. Evet. E, tabii bu aşkın tezahürü ya da dile getirici dire getirir şekli tarih boyunca çok çeşitlenmiş. <gülüyor> Şimdi güncellendi iki. <gülüyor> Yandan da. Kıps kıps kıps. Şeyden bahsedebiliriz. Sonra da bir tokat türküsü dinledik. Aslında 6-8 ölçüyle icra edilen geleneksel bir şarkı. Biz bunu 4-4'lük bir versiyon haline getirdik. Biraz ağırlattık. Evet. Ee, ve stüdyoya davul soktuk. <gülüyor> <gülüyor> Valla onu fark ettik biz de. <gülüyor> Hissediliyor herhalde. <gülüyor> Skavun beklerken bir davulla. Bu bu, bu bu Türkünün işte geleneksel sözlerinde şey bir bir kısımda şey girir ben sana varacağım ama söyle namuslu musun gece bu aramızda tartışma yaratan yani, bir konudur <gülüyor> belki bu konuda değinebiliriz yani şimdi hani e, söyle namuslu musun ne demek kim kimin namuslu yani. ne, ne ne demek falan gibi sonradan biz bunu şöyle algılanabilince hani hani namusu biraz vicdana yaklaştırıp ele alabileceğimizi düşündük aslında orada kastedilen şeyin belki prozo uysun diye vicdanlı mısın yerine namuslu mısın olarak söylendiğini e, iddia ederek iyi bir serbi yorumlar <gülüyor> sağlıyoruzla <olumlar. gülüyor> devam ediyoruz öylesi, öyle söylemek. Spesifiz yani Türküyü ünden orasını değiştirmek de başka türlü yorumlanabilirdi. Evet. yani hani iyi, iyi de olmayabilirdi belki. Prozo delcisinde yani. Bir dönem, evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> dönem TRT'nin türkü, türkü şey türküleri şey yaparken arşive kaydederken bazı değişiklikler yaptığını biliyoruz mesela. Bunlar sonradan gülünç evet. olan şeyler. Evet. Tabii hep tartışmaya açık konular ama Bilmiyorum. Ben Biz öyle inandık aslında orada. Vicdanlı mısın demek istiyor. Çünkü şu anda ihtiyacımız olan herkesin daha vicdanlı olması yani. Ya bir de söyleyiş bir içi bir de çok değiştiriyor. Onu söyleyebilirim yani. İnsanların duyuşunu da değiştiriyor sizin sahnede onunla sununu. Şimdi Dört 4le çekince bambaşka bir şey olmuş aslında bir yandan hani. Ojinini tam tahayyül edemedim. Aslında Aklımda bir halay yani. <gülüyor> bir halay. Bunu bir halay olarak duysam belki mekanı terk ederdim şu anda. Söyleyebilirim. <gülüyor> Ama burada başka bir şey oldu bir de. Yok ya 6 Tabii tabii tabii. Yani o espri olsun diye. Ama son zamanlarda en çok e, sevilen konser şarkılarımızdan biri oldu. Yani türkülerimizden biri oldu. Evet. Peki e, repertuarda arasında değişiklikler <gülüyor> olmuş gibi mi geliyor? Yani evet. şey olarak hani anlayış tabii ki temelde aynı ama öyle bir karar almışsınız gibi sanki. Ya sound değil anlayışı değil biraz evriliyor gibi. Evet. Hatta ııı e, Onur Çocuk gele... <gülüyor> <gülüyor> Kaçıncı albü? İkinci albü. Onur şey yaptı artık. Yani bu konuda bir el de attı. Yeni yeni oyuncaklar aldı. Bu duyduğunuz altyapıya biraz da elektronik şeyler girecek gibi görünüyor. Hı hı, hı. Ama canlı elektronik yapacağız. Hı hı. Böyle bir... Daha doğrusu onun kararını da veriyoruz. Lavaş yavaş yavaş ufak tefek çalışmalara başladık. Ee, bir şekilde... İşin e, yani müziğin kendi içimizde de bu kadar değişirken hı hı. yani 6-8'den 4-4 dönmesi çok kritik bir değişiklik çünkü. Bir yandan da kendi içimizde de evrilmesi var böyle işte akustik sanattan daha başka bir yere hı hı. doğru dönüyor. Hı hı hı. Çünkü güçlü bir şekilde hissetmek istiyoruz bu yaptığımız şeyi. E, bir şekilde bunun yollarını arıyoruz açıkçası. Bunun evrimini duydunuz biraz da şimdi. Evet. Ama... Daha kendinize adapte ettiğiniz bir biçim Bu da çok doğal süreç. Hadi bunu da ben söyleyeyim. tekrar Lütfen. Dinleyici destek attığını senden duyalım Akal. Dinleyici destek attı 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden efendim destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. Ve desteklerinizi iletebilirsiniz. 16. Radyo Şenliği'nde Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yeni bugün başladı. Bu sabah 10.30 itibariyle pek çok konumuz burada idim. Şimdi müzik zamanı diye Cümbüş Cemaat de sağ olsun bize katıldılar. Bir parça daha çalalım mı çalalım eğer uygunsa size de. Evet bu sırada bekliyoruz destekleriniz müzik esnasında bizi arayanlar da olduğum monitörden görebildiğim kadarıyla hepsine tek tek teşekkürler. Desteklerinizi kesmeyin diyelim. alsam seni, sint sarsam seni, sint sint seni, ellen, vermam seni, kendime, alsam seni. seni. Yar, yar, yar, yar, yar, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, al jij buldum sing je je kandima, al samsing En oliën, ja, ja, Gazellere tabiatim kurusun, bakarım güzellere Libidom düştü, yerlere karıştü, gazellere tabiatim kurusun, bakarım güzellere Çayırda buldum seni ellere, vermem seni kendime Alsam seni sinebe, sarsam seni Çayırda buldum seni ellere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 ...de olan sevgili meslektaşlarımız gibi... ...çalışma arkadaşlarımız gibi oynatıyorsanız... ...destek, desteğe tamamen aykırı bir şey yapıyorsanız... <gülüyor> ...öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> e, telefon etmeleri gerekiyor. Yani, ya. Telefonu eli gitmez adamın oynadığınız için. Ara beni, ara, yar ara, ara, ara gibi şarkıları. <gülüyor> <gülüyor> evet, 812 alan koduyla 343, 41, 41 çaldı siz bu arada tabii ki. Çaldırken. Çaldım. Onu da söyleyeyim. Çok çok teşekkür ederiz. Ee, biraz sohbetimizi sürdürelim... Ee, şey zaten ilk fasılda yarıda kaldı. Evet. Ee, müziğe de bol bol yer verelim diye. Bir yandan Beyoğlu, Anait sizin yapıp ettiklerinizi konuşuyor aslında tüm bu sizin performansınız sırasında ben de bir bağlantı e, keşfettim. Çok da hani gizli olan bağlantı değil de bu senin teması 16. Radyo şenliğinin bir kavrama, nefes alma aralığı gibi bir tabire kavrama dayanıyor aslında. E, açık Radyo'nun bu aralıklardan ...en azından birisi olduğunu e, söylüyoruz ve düşünüyoruz. Daha doğrusu böyle bir e, hissiyattan öde bir tür veri de var... ...son dinleyicilerimizle buluştuğumuz e, araştırmamızda... ...Konda'nın araştırmasından bu sonucu... E, Çıkarma ...çıkarmaya dair pek çok veri var. Bu nefes almanın aralığı meselesi... ...hakkındaki e, yorumlarınızı ben e, rica edeceğim. Çünkü az evvel şeyde konuşurken... E, ...Anait sahne, Beyoğlu, Madama Anait... E, ...tüm bunları anarken... E, ...aslında... Im, ...pek çok revaçta... E, ...olmayan, mesela Madama Anait deyince... ...aslında Beyoğlu'nun geçmişinden bahsediyor oluyoruz. Evet. E, Anait sahnenin... ...programlamasına ve... E, an, ...anlayışına baktığımızda... E, ...öyle çok hani nasıl diyeyim ee, sadece ekonominin başı olduğu bir şey değil alan değil orası aslında bir tür kültürel bir hareket gibi de görüyorum en azından nasıl diyeyim murad ettiği şey bu öyle. umarız yani hani karşılığını bulur o manada da hani bir yokuş uzaklıkta olmakla beraber başka yakınlıklarımız da olduğunu düşünerek aslında ben bu nefes alma aralığı meselesine ilişkin yorumlarınızı rica edeceğim. Şimdi ana idmadam, e, ana id sahnenin bulunduğu sokak aslında bizim nefes koridorumuz bir anlamda. O e, akarsu sokak ve işte Aragüler sokak kesişiminde evet. e, bir istos kafemiz var mesela, istos kitap kafemiz. Evet. E, karşısında Ziba var, onun altında iki tane İran lokantası var. Şeye gelene kadar aslında Eski böyle bir şey <gülüyor> bu. jeopolitik bir yer <gülüyor> halinde sanki. E, minor bir şey e, gibi ne denir? Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın e, minik bir ölçeklenmesi şeklinde evet. gibi. E, hani biz bazen e, İstos'la aramızdaki sokağı Ege Denizi gibi düşünüyoruz falan. Hani hala bizim sokakta <gülüyor> biraz e, Yunanca konuşuluyor. Biraz Farsça konuşuluyor, Türkçe konuşuluyor vesaire böyle. Ufak parantez istos şu anda Türkiye'de yani Rum edebiyatı ya da Yunan edebiyatının bayağı emektarlarından olan bir yayıncılık. Bizim de ismini sıklıkla zikletme evet, çalıştığımız bir Yani anda. Bugün Söyleyecek. hala Yunanca şeyler yayınlanıyorsa İstanbul'da, evet. Türkiye'de onların sayesinde. Ve bu çok kıymetli buluyoruz biz bunu. O şeyi, alanı paylaşı olmak, yaşamalarını. İşte kendimizce orada küçük dünyamızı... İşte kurup biraz orada nefes alma derdindeyiz hı hı. ve bu tatlılıkla ilerliyor yani umarım ki yayılacak da biraz daha beyonun geneline böyle hani çünkü lezzetli yani ve insanlar lezzetli şeyleri severler. Evet, <gülüyor> öyle düşünüyoruz biz de. <gülüyor> nefes alma ruhlukları önemli bu, bu dönemde pek çok dönemde olduğu gibi yani bu dönem diğerlerine daha mı kötü onda yorumlamak bizim işimiz değil zaten dinleyici destek yayındayız. ...benim kapıdan çıkıp hayatta kalmam için e, bunu hatırlatmam <gülüyor> lazım. <gülüyor> <gülüyor> 0212 alan koduyla 343-4141 numaralı hattımızın aktif olduğu 9 gün içindeyiz. 9 gün 99 saatlik açık radyo dinleyici destek yayını Şenli'nin ilk gününde Cümbüş Cemaat. Şimdi ne dinleyeceğiz? İlk günün ilk canlı evet. performansı. Vay be bu biraz şey oldu. Evet güzel Susuda oldu. Suda balık oynuyor. Pekala.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 Zodavale, Oy oeien, Suda oeien, oeien, oeien, sana oeien, oeien, sana oeien, Düştüm merhamet size, düştüm merhamet size Hiç alimdan bilmiyor, hiç alimdan bilmiyor Leyli leyli köylü kızı, sen al var giy ben gülmızı Toezoals ons dan deze. Suda Bade yan gider, Achmaya yaram kan gider, Achmaya yaram kan gider Açma güzelsin eni, açma güzelsin eni, cahilim aklım gider, cahilim aklım gider. Leyli leyli köylü kızı, sen anlar giy ben kırmızı. Leyli leyli köylü kızı, sen anlar giy kırmızı. Doma's onzin, taal hier te zijn. Lady, lady, kudde, kudde, kudde, kudde, kudde, kudde, kudde, kudde, kudde, Ellerinize <gülüyor> sağlık. Evet şimdi bu cemaat burada canlı yayında bizlerle beraber Ozan, Burhan Cem ve Hakan olarak şu anda buradalar. Ee, onur'a da ilk yeri daha selam edelim buradan. Harika <gülüyor> grubu. Evet, evet. Bu sene burada e, olamamış oldu olsun seneye. İşte şey, bugün e, bir fotoğraf galiba ilk desteğe katıldığımız seneden vardı. 7 evet, kişi girmişiz biz. 7 7 kişi girmişiz. Nasıl yaptık hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya da nasıl çıktık? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Hani kaç senesinde? Galiba 3 sene önce oluyor değil mi? 2016 galiba. 2016'da mı? 2016. O zaman demek burada. 2014'ü. Oh, oh. evet, Didem Gençtürk masanın hemen başında. 2014. Bir sene devamsızlıkla gayet istiklalde <gülüyor> devam eden <gülüyor> ilişkimizin. <gülüyor> Serp'de gençlik de varmış öyle bir 7 kişi. O konuya girmesen Hakan ya. Herkes biraz daha ince. Yok ben o zaman dışı. Peki Hakan bir önceki konuya girmek ister misin? E, nefes alma aralığı diye. Ben e, az evvel yine kestim sözü ama e, sonuçta bu tema üzerine de sizi bulmuşken hem enstrümanlarınızla görüyoruz hem de bir de konuş e, konuşmanızı istiyoruz. Kusura bakmayın ama merak ediyorum. Buluş, buluşmuşken azıcık. Bu konuda Hakan'ı top atmak da. için şunu söyleyeyim. Hakan'ın nefes alma aralığı müzik. Çok çeşitli müzik yapıyor. Yani evet. Evet. Belki ondan bahsetmek ister. Yani çaldığı çok geniş spektrumlu bir yani türler spektrumunda çalıyor. Çok bir isterim ben de konuşmayı. Yani belki onlardan bahsetmek ister. Neden ben... olmasın? Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> e, yani bu garip bir hal aldı benim için de. Bu, i̇steyerek tercih ettiğim bir şeydi de değildi ama bir müddet sonra da e, bunun gerçekten bir nefes alma hali olduğunu ben de idrak ettim. Nerede idrak ettim? Açıkçası böyle bir işte 6-7 belki 8 sene önce bir pop projesine dahil olmuştum. Ve Hı -hı. o zaman da çok sevdiğim bir sürü böyle etnik projenin içerisindeydim. Ve Hı -hı. o pop projesi bana dedi ki sadece bizle çalışabilirsin. Hı -hı. Eğer arzu edersen. Hı -hı. Bizim sana önerdiğimiz şey bu. Diğerlerini bırakmak zorundasın. Çünkü çok yoğun çalacağız. Ben de işte az önce dedin ya parayı öne aldım. Dedim ki biraz para kazanayım. Ve bunu seçtikten sonra bir sene boyunca böyle ...gerçekten daraldım biraz. Ruhen en, ruhen azından. en azından. evet aynı öyle Madden biraz genişledim ama ruhen daraldım. Ee, sonra işte bir sene sonra karşılıklı pasta, börek keserek... ...teşekkür ederek birbirimize o projelerden ayrıldık. Hı -hı. Ve ben daha da sıkı şekilde... Hı -hı. ...bu müziğe. müziğe, etnik müziğe ve çeşitlendirerek... Hı -hı. ...en azından bu etnik müzik janrasına geri döndüm. Hı -hı. Bunun şöyle bir tarafı var açıkçası. İnsan nefes almak için... Hı -hı. Ee, bir bahçe gibi hissediyorum ben bu alanımızı ruh alanımızı hı hı. Ee, nefes almak için hani bahçede böyle diken taş vesaire falan çıkar ya az, azıcık oraları da ayıklamak için çaba göstermeli o zaman nefes alacak bir alanınız oluyor bahçede oturacak şöyle bir güneşlenecek alanınız oluyor ee, cümbüş cemaat de bunun içerisindeki bahçedeki en nadide çiçek gerçekten bizim için <gülüyor> <gülüyor> yani, gerçekten <gülüyor> yani bu adamlar bir harika dostum <gülüyor> <gülüyor> Ya burada çünkü bir yandan da sözünü kestim yani evet. bir yandan da burada bir arkadaşlıktan öte bir durum var artık. Yani bir kardeş gibi olduk biz. 8 yıl, 10 yıldır neredeyse birlikteyiz. Hı hı. Çok kıymetli bir şey bu. Böyle bunun zevkini yaşıyoruz açıkçası hep beraber. İşte evet az evvelki konuşmadım da yani Cem'de söylerken işte mistosu söylediniz, İran restoranları dediniz, Anahit'ten evet. vesaire konuşurken hani biraz da böyle şeylerde ısrar etmek gerekiyor aslında. Çünkü bunlar hepsi tercihler bir yandan. Senin de hani kendi örneğin üzerinden anlattığın gibi hani bambaşka bir yerde bambaşka bir şey de yapılabilirdi ama biraz yaşadığını hissettiğin ve sana doğru geldiğini düşündüğün konuda ısrarcı olmak aslında. Bizi evet. böyle Bekir Hardin tanımıyla bizim faunusumuzu biraz da tanımlayan ...bir durum gibi geliyor bana da açıkçası. Hem ısrarcı olmak hem de bunun donanımını da edinmek açıkçası. Evet. Yani sadece orada körü körüne hiç... Şüphesiz. ...bambaşka bir alemle de karşılaşabilirsiniz ama bunun donanımını da edinirseniz... ...işte müzik noktasında söylersem yani her gün kalkıp yeni bir şey öğrenmek durumdasınız Çünkü işte caz canrasında, füzyonda, işte burada vesaire her yerde bir şey üretim var. Daim bir üretim var ve üretimin bir ucundan tutmazsanız da zevkin edinemezsiniz. Zevk alamadığımız yerde de bul, bulmak istemezsiniz bir yerden sonra gene can sıkıcıdır ki. Mi? Evet. Evet. Evet ve bunun için de tabii ki eee radyoda umarız buna katkıda e, bulunuyordur. en azından bu kültürel birikimin değerlendirildiği e, mecalardan birisi açık radyo. Ee, zaman... olmakla birlikte dinleyicinin desteğiyle bu mümkün oluyor. <gülüyor> evet o Son dinleyici desteğiyle olur. haberini verelim gene telefonla. 0212 0212 343 41 41'den ya da AçıkRadyo.com adresinden de destek olun butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Aa peki bu ne oluyor bu sesler böyle? Ustalar destek istiyoruz manasına geliyor. Eko'yu duyduğunuz zaman muhtemelen yeah. müzik zamanıdır. Cey, şey, bu. bu ama açık Yalnız radyoda galiba. açık radyoda internet site adresleri şöyle veriliyor bildiğim kadarıyla azikradyo.com <gülüyor> nokta değil tr mi? evet doğru aynen bir öyle. de tr'si de mi var A yokmuş Yok. Kaldırmışız. <gülüyor> ben ben de tr olarak bir şey yapayım o, o oluyor değil evet, mi her türlü adres her açık radyoya çıkabilir yeter ki kararlı olun diye bütün konuyu gayet yaşa be toplayıp <gülüyor> topu da size atıyorum çaktırmadan iyi bir radyo dinleyicisi olduğumu da belirtmiş oldum galiba değil mi ama <gülüyor> çok iyi evet aradaki dirsekler çok <gülüyor> Peki sevgili Cümüş Cemal Sonuna doğru geliyoruz Bizim 45 sulara çıkmamız lazım İzmir. Bir tane yani daha yapıştıralım mı Öyle Çok yapıyoruz. çok güzel olur bir tane tamam. daha Parça dinlersek sizden şayet Hadi bakalım çekiyoruz? Halay gücüne inanıyoruz hali, hali Benimle halay eder misiniz? rauzum habbzik lele lele kanum le, geynum ze me serkazik esmer sen güzelsin olursa o kız olsun lele lele kanum le, esmerler ho vardazı esmer sen güzelsin olursa o kız olsun lele lele le, olursa o kız olsun Esmerler Hovartasir, Esmer sen güzelsin. Esmerler Hovartasir, Esmer sen güzelsin. En dat is een le le le een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een En sen güzelsin Kalk gidelijk böylesine Le le le, le canım. Garipler de lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, canım. lee, lee, Esmer sen, lee, lee, bir lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, esmerzen, jezelsin, kom me Yeah. Ozan Çoban, Buran Asdemir, Cem Köklükaya ve Hakan Gülbiz çok teşekkür ederiz. Bunların sorumluluğu var bunlar diye. Evet biliniz. <gülüyor> <gülüyor> yok yok hakikaten biz ekip olarak burada çok eğlendik. Bizim Allah'tan mikrofonlarımız kapalı. Garip sesler çıkmaya başladı çünkü stüdyoda ee, arka tarafta. Çok çok sağ olun arkadaşlar. Ee, buradan sizi... E, işinize bakıyor. Düğüne gidiyorsunuz. <gülüyor> Prova e, yaptık zaten fark ettiniz. Çok da güzel oldu. <gülüyor> Hakikaten iyi ki varsınız. 17. Şenlik'te de buluşmak üzere diyeyim. Siz de öyle. Siz de, öyle. Siz de iyi ki varsınız. Varsın. İyi ki varsın. Acık <gülüyor> Radyo 0212 343 41 41. Lütfen arayın. Destek olun. Ya da acikradyo nokta com adresinden destek olun butonuna tıklayıverin. Çok öptük.